al-Shaytanir Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve hlulukta temmin lisani yafkahu qavli. Allahumma allimna ma yenfa'na ve anfa'na bima allemtena ve zidna ilman bir rahmetke ya Erhaman Rahimin. Amma batı. Allah Azze ve Celle nasip ederse daha önce beyan ettiğimiz gibi defalarca hüccet nedir, nasıl kullara ikame olmuşturla alakalı ders silsilemize, ders serimize inşallah kaldığımız dördüncü bölümden, dördüncü baptan devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle nasip kısmet ederse daha önce kullara hüccetin neyle kaim olduğunu, hüccetin nasıl ikame edildiğini e, tafsilatıyla beraber anlatmıştık. Bu hafta gene Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Taala'nın bütün insanlara bütçetini ikame ettiğini, bütün insanlara risaletini gönderdiğini anlatmak için başka bir konuya, başka bir yöne işaret edeceğiz. Neden bu mesele üzerine çok fazla duruyoruz? Şu sebepten ötürü çok fazla duruyoruz. Birçok insan Allah Azze ve Celle'nin dinini, ahkamını Allah Azze ve Celle'nin dostlarını ve düşmanlarını belirlerken, şeriatın hükmünü değil de, sevgilerine, hevalarına, akıllarına göre, Allah Azze ve Celle'nin dostlarını ve düşmanlarını belirliyorlar. Maalesef, böyle bir belirleme, insanlar arasında ne yapıyor? Fesadı başlatıyor. Ki Allah Azze ve Celle, kafirleri dost edilmemekle alakalı, ayeti kerimenin sonucunda, eğer böyle yapmazsanız, illem tekun, fil ardi e, fitnetun kebir eğer siz bunu yapmazsanız yer yüzünde ya yer yüzünde bir fitne olur ya da büyük bir fesat çıkar e, müfessirlerin hepsi ittifakla bu ayeti kerimede fitnenin şirk olduğunu büyük fesadın da müslüman kafir hepsinin birbirine karışması olduğunu söylüyor bütün dinin ve dünyanın ifsadı müslüman kafirin birbirine, Müslüman müşrin birbirine karışmasıyla başlar sevgili kardeşler. O yüzden insanlar bu meseleyi ayırt edemezseler, bütün eşyayı yerli yerine değil, zulm üzere hak etmediği yere koymaya başlarlar. Allah'ın dostuna düşman, düşmanına dost demeye başlarlar. Bu da Allah korusun insanı Allah'ın buğzuna götüren başka bir meseledir. O yüzden İsa aleyhisselam'dan İmam Ahmet müsledinde, Zühd kitabında şunu rivayet ediyor. İsa dedi ki ashabına Allah'ın dostluğunu Allah'ın düşmanlarına düşmanlıkta arayın. Allah'ın dostluğunu Allah'ın velayetini Allah'ın düşmanlarına düşmanlıkta arayın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kullara hücceti ne ile ikame ettiğini biz bilir ve anlarsak o zaman inşallah eşyayı yerli yerine koymuş oluruz kardeşler. Bugün daha önce başlıklarını birinci derste zikrettiğim beş meseleden dördüncüsü olan مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَل۪ينَ Size gönderilen Resullere, size gönderilen Peygamberlere ne cevap verdiniz başlığı altında bazı ayeti kerimeleri Kur'an'dan irdeleyeceğiz kardeşler. Bu ayeti kerimelerden ilki Araf suresi 6. ayeti kerimedir. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ biz insanlara kendilerine gönderilenleri ve resulleri soracağız. Onlar hakkında onları sorguya çekeceğiz diyor Allah azze ve celle, Subhanahu ve Taala. Ve İbn Kesir Rahimullah tefsirinde A'raf suresi 6. ayeti kerimeyi yorumlarken bu ayetin devamında feyakulu madha acettum onlara denilir ki ne cevap verdiniz resullere? Kalû lâ ilme lenâ. Yevme yecmeu'u Allahu'r <gülüyor> rusul Allah bütün resulleri o gün toplayacaktır. Feekulu ma za O gün onlara sorulacaktır. Ne diye cevap verdiniz? Kalu la ilmelena inneke enta alamel guyub diyecekler ki bizim hiçbir ilmimiz yoktur şüphesiz kalplerü sen bilensin. İbnü Kesir bu ayet-i kerimeyi naklediyor bu Araf suresi 6. ayet-i kerimesinin tefsirinde ve diyor ki Feyselullahul umam yawmal kıyame. Allah kıyamet günü bütün ümmetlere soru sorar amma ajabu <gülüyor> rusulahu rasullerine ne cevap verdikleri hakkında fime arsalahum bihi neyle onları gönderdiği hakkında ve yesal arsul bütün peygamberlere aynı şekilde sorulur an iblaghi risalatihi <gülüyor> Allah'ın onlara vermiş olduğu nübüvveti Allah'ın onlara vermiş olduğu peygamberliği insanlara ulaştırdılar mı ulaştırmadılar mı diye ve lihaza qala ali ibnu abi talha an ibnu abbas bunun için diyor Ebi Talha İbn Abbas'tan şunu nakletti ki fi tefsiri hadi'l ayetel kerime bu ayetin kelimesini tefsirinde gale amma bellihu yani neyi tebliğ ettiler neyi ulaştırdılar amma bellihu neyi ulaştırdılar diye onlara bu konuda e, sual edilecektir diyor. Yani resuller gelmeleriyle beraber getirdikleri davetle beraber İnsanlara hakkı ulaştırmışlardır kardeşler. Her kim derse ki bütün Resullerin ortak dini aslı olan Allahı Allah'a ibadette şirk koşmayı terk etmek ve ibadette Allah'ı birlemek meselesi Allah'ın kullara hücceti ikame etmediği bir meseledir. Bütün Resullerin Allah'ın Risaletine ihanet ettiklerini ima etmiş olur kardeşler. Allah Azze ve Celle bütün Resulleriyle ne yapmıştır? tevhidini ve davetini insanlara ulaştırmıştır ki ikinci babda resullerle hüccetin kayma olduğunu anlatırken uzun uzun bu mesele irdelemiştik. Gene başka bir ayet-i kerime Kasas Suresi 65 ve 66. ayet-i kerimeler. Wayumma yunadihim o gün onlara nida edilir. Fe yekulu madhe ecettumul Onlara denilir ki resullere ne diye cevap verdiniz? Fa ummiyet aleihimul Haberler onlara kapalı kalmıştır, örtülmüştür. Yavma idin fahum la Onlar o gün ne yapmazlar? Bu kendilerini kapalı kalan haberler hakkında sorulan sorulara cevap veremezler, buna güç çetiremezler. İmam Kurtu bir rahimullah bu ayetik kelimenin tefsirinde diyor ki, ey yani Yakul lham makan e cevabukum liman arsalaylekum mina nabiynne lama belaguukum risaleti. Peygamberlerin size risaletten, peygamberlikten ulaştırdıkları şeylere ne cevap verdiniz? Ve devamında onlara kapalı kalan haberleri izah ederken yani Hüccetler onlara kapalı kaldı diyor. Yani kastı şu Allah gönderdi ama onlar anlamadılar. Onlara kapalı kaldı bu hüccetler. Allah Resullerle onlara hüccetini göndermişti de onlara kapalı kalması ve onların anlayamaması sebebiyle Allah Azze ve Celle ne yapmıştı? Kullarına hüccetini ikame etmişti. Ve Mücahid diyor ki liannallaha hakat aazra ile fi'd dünya Allah diyor onların özlerinin dünyadayken onlara vermiştir. Resul göndermek, kitap indirmekle zaten. Felen yakunu lehum udran ve la Bundan sonra onların özrü yoktur, hücceti yoktur. umal kıyame. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda ne bir özürleri ne de bir hüccetleri, delilleri olmaz diye Allah azze ve celle açık bir şekilde beyan etmiştir. Gene başka bir ayeti kerime. Zümer suresi 71. ayet kardeşler. Bunun tefsirinde e, veciz bir söz İbn Kesir'den nakledeceğiz inşallah. Vasikalladîne kafarû ilâ cehennem zümre. Kafirler zümreler, topluluklar halinde cehenneme sürülürler diyor Allahu Teala. Hatta izâ câûha futihat ebvâbuhâ ta ki o zümrelerden o gruplardan biri geldiği zaman cehennemin kapıları açılır. Vekkâlelehum hazenetuha o cehennemin bekçileri onlara der ki: "Elem yetekum rusul" Size Resuller gelmedi mi? Minkum sizden olan يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ Rabbikum Size Rabbinizin ayetlerini okuyan وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَى يَوْمِكُمْ هَذَا Bugünle karşılaşacağınız noktasında sizi korkutan Resuller gelmedi mi? قَالِو Diyecekler ki tabi ki وَلَكِنْ حَقَّزْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى kafirin. Ama diyecekler ki kafirlere Allah'ın azap kelimesi hak olmuştur. İbn Kesir rahimeullah tefsirinde bu ayetin yorumlarken diyor ki feyakul kuffaru lahum. o gün kafirler derler ki bela. tabii ki bütün peygamberler geldi Allah'ın hücceti onlara ikamet ettiğini onlar ikrar ederler. Ey yani katce'ûne ve enzerûne onlar geldiler bizi korkuttular ve akamu aleynel hücetü vel barahin. o resuller bize hüccetleri ve delilleri ikame ettiler diyor. O resuller bize hüccetleri ve delilleri ikame ettiler. Artık bundan sonra anlayan anladı, anlamayan kendisine kapalı kalana ise kapalı kaldı. Gene Allah azze ve celle Allah azze ve celle Alimin suresi 20. ayet-i kerimede diyor ki: "Vekalellezine finnari liğaznati cehennem." O ateşte, cehennemde olanlar cehennemin bekçilerine derler ki: "Udû rabbakum yuhaffif 'annâ yevmen min el-'azab." Bugün Rabbinize dua edin de Allah şu azabı bizden biraz hafifletsin. Ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anhudan bir hadis nakledilmiştir ki o da şudur. İnsanlara cehennemde cehennem azabı çok şiddetli geldiği zaman, insanların derileri ateşin şiddetinden eriyip döküldüğü zaman, insanlar kaynar suları, irinli suları içtikleri zaman, azap artık dayanılmaz raddeye, dayanılmaz bir noktaya ulaştığı zaman, Cehennemin bekçisi olan Malik'tir. Sahih hadislerde subut edildiği üzere. Maliye ederler ki ya Malik Rabbine dua et. Rabbine git söyle. Rabbine git iltica et. Rabbim bizden şu azabı hafifletsin. Huzeyfe radiyallahu anhu diyor ki Mali'in onlara cevabı getirmesi ile onların Mali'ye bunu söylemeleri arasında bin yıl geçti diyor. O bin yıl ise dünyadaki bin yıl değildir. Allah katındaki bin yıldır. Ve Allah katındaki günlerin adedi, dünyadaki günlerin adedinden çok çok fazladır kardeşler. Dolayısıyla bunu anlattıktan sonra Huzeyfe devamında diyor ki, Malik geri döner ve cehennemdekilere der ki, Allah sizinle konuşmuyor, söylediğinize iltifat etmiyor. Cehennemde alçalmış bir şekilde kalın. Malik ne zaman bunu söylediyse, cehennemlikler kendilerini diyor çığlık atarak, yellere ve cehennemin duvarlarına vurmaya başladılar diyor. Böyle bir kötü akıbetten Allah'sınız. Allah'tan afiyet dileriz böyle kötü bir akıbete düşmekten. İşte o bu ayeti kerimede anlatılan hal Huzeife'nin anlattığı bu haldir kardeşler. Allah bizi böyle konuşmamakken bize iltifat etmemek gibi büyük cezalar ile cezalandırmasın. Galu avelem tekun tatiyakum rusulukum bil bayinat dediler ki size resuller beyinelerle delillerle gelmediler mi? قَالُوا Dediler ki tabi ki قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ illa fi ضَلَلَ Ondan sonra da cehennem bekçileri dediler ki istediğiniz kadar dua edin. Dua edin ama kafirlerin duası delalet ve sapıklıktan başka bir şey değildir. Kafirlerin amelleri sapıklıktan başka bir şey değildir. Evet dua güzel bir ameldir. Ama kafirin olunca Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktu. Şimdi burada bu ayeti kelimenin tefsirinde de İbn Kesir rahimeullah gene Allah azze ve celle'nin bu cehennemdeki gruba size resuller beyinelerle gelmedi mi de evma kamet aleykumul hucet fi'd dunya ale alsinetir rusul diyor. Resullerin diliyle size hüccetler kaim olmadı mı diyor. Yani Allah azze ve celle hüccetini resullerin diliyle kullara ikame etmiş. Herkes duymuş. Çoluk çocuk, büyük yaşlı, küçük büyük demeden Yaşlı genç demeden Allah Azze ve Celle herkese bu dini ulaştırmış, herkes duymuş, peygamberler gelmiş, anlattıkları ortak bir şey var. Ve bunu söyledikten sonra İbni Kesir Rahimeoğlu'na Allah Azze ve Celle'nin Resuller göndermekle kullara hüccet ikame ettiğini neticelendirmiştir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle Resullerin yaptığı işten bahsederken kardeşler birçok ayeti kerimede Resullerin tek işinin ulaştırmak olduğunu söylüyor. Şimdi belâh, tebliğ, ulaştırmak yani bir şeyi buradan kaldırıp yerine koymak, yerine ulaştırmak manasında. Allah Azze ve Celle emaneti peygamberlere verdi ve peygamberler de bu emaneti insanlara ulaştırdılar. O da neydi? Allah itaat edenin cennete isyan edenin de cehenneme girmesi. Genel olarak, özet olarak. Tabi bu isyan şirkte olabilir, haramda olabilir, fıskta olabilir, mekruhta olabilir. O başka bir şey ama genel başlıklar itibariyle Allah'a itaat edenin cennete Allah'a seneden cehenneme girmesiydi ve Allah kullara hüccetini de bu resuller ile ikame etmişti bu konuda. Ve onların tek görevi de insanlara anlamaya vesile olmak değil. Sadece ulaştırmak. Sadece duyurmak. Sadece işittirmek. Neden böyle olduğunu şimdi dersin sonuna doğru Ayeti kelimelerde Kerimelerde kafirlerin neden anlamadığını anlatırken inşallah uzun uzun izah edeceğiz. Mesela 1. Ayet-i Kerime Maide Suresi 92. Ayet-i Kerime فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَلَمُوا عَنَّمَ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ mubin. Eğer diyor yüz çevirirseniz, eğer bu haktan arkanızı sırtınızı dönüp giderseniz bilin ki bizim peygamberimize düşen şey apaçık tebliğdir, ulaştırmaktır. Anladın, anlamadın, kabul ettin, etmedin, o senin kendi keyfin bilir, tatlı canın bilir. Kabul etmezsen, cehennem kabul edersen cennet diye Allah zaten vaat etmiştir. Gene başka bir ayet kelime, ee, Ali İmran 20'de, وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ Eğer onları yüz çevirirse sen buna üzülme. Yani sana düşen sadece ulaştırmak, Allah dilediğini hidayet eder. İsteyen, dileyen hidayet olamaz. Hiçbir nefis ayeti i kerimede dediği gibi Allah'ın izni olmadıkça iman edecek hidayete varacak değildir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala maide 99. ayet-i kerimede de diyor ki vama عَلَى الْرَسُولُ اِلَّا الْبَلَغُ Peygambere düşen tek şey tebliğdir, ulaştırmaktır. İman etmek, anlamak, anlamamak bunlar insanların dileğinin seçeceği, tercih edeceği şeydir ki o dileme de Allah'ın dilemesinin dışına çıkamaz. Veya başka bir ayet-i kerime. Rahat suresi 40. ayet-i kerime. وَاِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الْلَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ fa فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ Sen göreceksin onların bir kısmını ki onlar ölecekler. Bir kısmı da bunu kabul etmeden. Böyle bu hal üzere yaşayacaklar. Ve sana düşen ki tek şey apaçık tebliğ etmektir. Başka bir şey değildir. Kendini buna zorlama. Kendini bunun için uğraştırma. Çünkü peygamber kendini parçalıyordu Allah o yüzden dedi, Leysa aleikal emrumin şey, emirden yani işten sana bir şey düşmez. Sana düşen tek şey tebliğdir. Allah, walakin Allah yehdi me ama Allah dilediğine hidayet eder. Sen sevdiğine hidayet edemezsin dedi. Gene e, Nahl suresi 35. ayeti kerime, hal ala mubin. Resullere düşen apaçık tebliğ değil midir? Ve bu, bu, bu ve buna benzer birçok ayeti kerime. Nahl 82, Nur 54, Ankebu 18. Allah Azze ve Celle hepsinde Resullere düşen tek şeyin Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği emaneti insanlara ulaştırmak olduğunu, başka bir şey olmadığını açık bir şekilde Allah Azze ve Celle söylüyor. Tabi burada gene tebliğle alakalı konuştuğumuz için, hüccetin tebliğle kullara ulaştığını anlattığımız için bir ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz. O da Maide suresi 67. ayet-i kerime. Allah ayeti kelime de diyor ki ya Ey Yuhar Raul belliımmehun zileyle Kemir Rabbik Ey peygamber Rabbinden sana ne indiyse sen insanlara onu anlat ulaştır bu illem tef Alfeme bellialehu bunu yapmazsan Rabbinin sana verdiği görevi yerine getirmiş olamazsın Vallahu Yasin mukemminenmez Allah seni insanlardan korur Niye kim hakkı amemeye kalkarsa kim Emri bil maruf yaparsa, kim nehy anil munkar yaparsa, kim hakkı anlatırsa insanlar ona eza etmiştir. İnsanlar ona düşmanlık etmiştir. İnsanlar onları öldürmüşlerdir çok zaman. O yüzden Allah peygambere diyor ki: "Belliğme unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana inileni sen tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni o şerlerden, belalardan koruyacaktır." Şeytanın korkuttuğu, nefsinin korkuttuğu gözüne büyük gelen o belaların sıkıntılarının hepsinde vallahu Allah seni insanlardan koruyacaktır. Koruyan Allah'tır. Gene Kur'an-ı Kerim'in en uzun kelimesi Allah sana o kafirlere karşı yeter kelimesidir Kur'an'daki en uzun kelime. Çünkü kim bu hakkı ikame etmeye kalktıysa insanlar eza etmişler, insanlar öldürmekle tehdit etmişlerdir o insanları. Bunu dedikten sonra innallaha la yahdil kavmel kafirin Allah kafir bir kavme hidayet etmez diyor. İbn Kesir rahimeullah gene bu ayeti kerimenin tefsirinde bir hadis naklediyor. Sahih'inde gelen Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha'dan ve başka sahabelerden gelen diyor ki "Levken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem katimen şey'en minel Kur'an lekatama hadi'l ayeh." Eğer diyor peygamber Kur'an'dan gelen bir şey gizleseydi şu ayeti kerimeyi gizlerdi ki Allah ayetledir ve takşe'n-nase vallahu hakku sen insanlardan korkuyorsun ama Allah korkmaya daha müstehaktır yani. Peygamber de olsa vahiyle de desteklenmiş olsa insanlardan korkmak gibi fıtrı bir olgusu var. E o yüzden zaten suikast düzenleyip şehit etmeye çalıştılar peygamberi. Ve Allah keremiyle, fazlıyla, menniyle, kudretiyle Mekke'ni müşriklerin şerrinden Peygamberini korudu. Medine'ye hicret ederken Allah azza ve Celle müşriklerin gözünü kör etti de onların arasından geçti gitti peygamber. Peygamberi suikast öldürmenin planını yaptılar. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah'ı anlatıyorlar da bir kere ölüm tehdidi almamışlar kafirlerden. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah'ı yaşıyorlar da ölüm korkusu yaşamadan İslam'dan konuşuyorlar. Allah Resulü Peygamber Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. Ee, kendisi bir gün temenni ediyor ki keşke kapımda biri otursaydı da o beni korusaydı bu gece rahat uyusaydım evimde diyor. Allah'ın peygamberi siyerlerde valid olduğu üzere sahih senetlerle beraber insanların ezasından korktuğu için geceliğin evinde rahat uyuyamamış. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah anlatıyorlar evlerinde sabahlara kadar fosur fosur rahat rahat uyuyorlar. Sabahlara kadar aman şimdi tağutlar geldi korkusu, aman şimdi gelip yakalayacaklar korkusuyla yaşamıyorlar. Ama onlar da la ilahe illallah anlatıyorlar, onlar da cennete gireceklerinden konuşuyorlar, onlar da Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarı olduğunu söylüyorlar. Muhakkak ki bu bu suret ile, bu resim ile bu resim muhakkak ki birbirine uymuyor kardeşler. Kim bu hakkı ikame ederse İmam Malik Rahimeullah'ın dediği gibi kim hakkı ikame ederse ona eza edilmiştir bu yolda diyor. Kim hakkı ikame eder, insanlara hakkı ulaştırırsa, tebliğ ederse insanlar eza etmiştir ona. Yahya aleyhisselam o yüzden Yahudiler İsrailoğulları ağacın kavuğuna koyup kestiler kardeşler. Nice peygamberleri Allah bununla imtihan etti. Bu korkuyla imtihan etti. Onlar da insandı. Eğer peygamber nefsin ayıbını gizleseydi, Allah'ın ona vahyettiğini gizleseydi bu ayeti kerimeyi gizlerdi diyor. O yüzden sahabe. Sen insanlardan korkuyorsun, Allah ise korkulmaya daha müstaktır. Allah haşyet duyulmaya nedir kardeşler? Daha müstahaktır diyor. İbn ebi Hatim'den senediyle beraber Harun İbni e, İtra'den o da babasından o da diyor ki, Kuntu in, inda İbn Abbas, ben bir gün İbn Abbas'ın yanındaydım. Faj'a arrajul fakalehu anna nasa yatuna, fiyukbiruna anna indakum İnsanlar bize geliyor ve insanlar bir şeylerden haber veriyorlar. Sizin yanınızda bir şey var. Resulullah'ın size verdiği eliyle teslim ettiği. Fakale İbn Abbas, İbn Abbas dedi ki: "Elm ta'lemen en Allahu Teala Allah şöyle demedi mi? Ya eyyuher Resul, bellig ma unzile ileyke min Rabbik." Ey peygamber, Rab'inden sana indirilen te tebliğ et. Vallahi ma waratna sallallahu aleyhi ve fi beyda. Vallahi peygamber beyazın içerisindeki siyahlığı dahi bize miras bıraktı. Onu bile anlattı yani. Ulaştırmadığı hiçbir şey yok. O yüzden veda haccında e, bunu da getiriyor e, İbni Kesir tefsirinde birazdan. Veda haccında insanlara nasihatler ettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslim Cabir İbni Abdullah'tan bu hadisi naklediyor. Diyor ki şahit olun ben şey yaptım mı? Ve ulaştırdın mı? İnsanlar diyorlar ki biz şahidiz ki sen ulaştır, ulaş, bize daveti ulaştırdın. Ve peygamber elini göğe kaldırıp semaya işaret edip bellagd, Allah'ım şahit ol ben ulaştırdım mı? Allah'ım şahit ol bak ben ulaştırdım. Tebliğ insanlara bıraktım. insanlar da bunu şahit edildi diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde beyan ediyor. Eğer Allah'ın peygamberi hücceti insanlara getirmediyse hüccet e, insanlara Allah'ın peygamberiyle kaim olmadıysa bu şüphesiz ki Allah'ın resulüne görevini eksik yaptığı gibi bir ithamı yakıştırmaktır. Öyle bir kötü sözden, öyle habis bir menheşten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız kardeşler. Bu dördüncü kısımdır ve bu kısımda son söyleyeceğimiz söz ee, İmam Kurtubi'nin tefsirinde naklettiği birkaç seleften nakildir kardeşler. O şunu naklediyor tefsirinde. Ee, önce ayet-i kerimeyi okuyayım. Müttesir suresi 52. ayet-i kerime. Dediler ki müşrikler peygambere وَلَنْ lirukiye لِرُقِيِّكَ hatta تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُ Biz senin okuduğun şeye bizim üzerimize kitap indirmediğin müddetçe iman etmeyiz dediler. Bu ayetin e, keliminin tefsirinde İbn Abbas diyor ki ve İbn Abbas, kânu yakûlûne imkân muhammedan sadıka, fal yusbihinde kül râjûl minna sahîfetan fiha. Diyor ki İbn Abbas, eğer Muhamm müşrikler kafirler dediler ki eğer Muhammed sözünde sadıksa Aleyhisselatü vesselam bizden her bir adamın sabahleyin başında bir sahibe olsun, fiha, onda da şu olsun beraatuhu emnuhu minen nari. O Kağıdın indirildiği adamların ateşten beri ve emin olduklarına dair bir kitabı olsun diye talep edince Allah Azze ve Celle bu sözü müşriklerden nakletti diyor. Ve وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler dediler ki diyor بَلَغَنَا اَنَّ رَجُلْ مِنْ بَنِي إِسْلَائِلْ كَانَ يُسْبِهُ وِنْدَ رَأْسِهِ مَكْتُوبًا Müşrikler dediler ki bize ulaştı ki Yahudilerden öyleleri var ki sabahladıkları zaman başlarında mektup yazılı bir halde kağıtlar, sahifeler var. Zembuhu ve kefareti onda ne var günahı ve o günahtan kefareti var fa atana bi misli onlar dediler ki müşriklerde bize de o zaman böyle sayfeler getir madem İsrail oğullarına bunlar verildi biz de aynısından istiyoruz dediler ve kale mucahid mucahid dedi ki aradu en yanzila ala kulli vahidin minhum kitabun fihi minallahi azza ve celle fulan ibnu fulan yani ila fulan ibnu fulan her biri istediler ki her birine özel Allah kitap indirsin o kitapta yazsın, bu benim kulumdan falan übni fulana gönderdiğim mesajımdır, bana iman et. Yani bunu neden naklediyoruz? Şimdi Ömer İbnül Hattam'ın sözüyle meseleyi kapatacağız. İnsanlara ne kadar delil gelirse de gelsin, ister akli, ister kevni, ister şer'i, Kur'an ve sünnette sabit olan, iman etmek istemeyen insan için hiçbir şey değişmez. O iman etmek istemeyen adam iman etmeyecek kardeşler. Ta ki en son söyleyeceği söz bu. müşrikleri söylediği, ya bize bir kitap getir de yazsın benim cehennemden emin olduğuma, ateşten emin olduğuma. Bu tarz yapamayacağımız şeyleri bizden isteyecekler. O yüzden İbnül Cevzi Ömer i̇bn Abdülaziz'den, o da dedesi Ömer İbnül Khattab'dan şu sözü naklediyor. Kale Ömer İbnül Khattab, radiyallahu anhu, لَا أَذْرَ لِي أَحَدٍ عِنْدَ اللّٰهِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فِي دَلَالَةٍ غَكِبَهَا Diyor ki hiç kimsenin Allah katında kendisine beyine ve delil geldikten sonra sapıklıkta kesinlikle hiçbir özrü yoktur. وَلَا فِي هَدْيٍ Kimsenin gittiği delalette ve tuttuğu doğru yolda Allah'a karşı bir özrü, Allah'a karşı bir e, beyanı, bir mazireti olamaz şüphesiz işler açığa kavuşmuştur hüccet sabit olmuştur ve özür kesilmiştir diyor femen ragiba an anba'in nubuwweti ve ma caa bihi'l kitab taqattat min yadihi asbab'il kim diyor peygamberin nübüvvetin haberlerinden yüz çevirirse ve kitabın getirdiklerinden yüz çevirirse eliyle hidayetin sebeplerini kesmiş olur diyor ömer bin el yani hüccetin sabit olduğunu Allah azze ve celle'nin özrü kestiğini ve kimsenin Allah'a karşı hüccet ve özür getirmek gibi bir keyfiyetin bir sapıklığın içerisine giremeyeceğini açık bir şekilde beyan etmiştir kardeşler. Ve son birinci haftada bahsettiğimiz beşinci başlığımız, beşinci bölümümüz, hüccetin fehmedilmesi, hüccetin insanlar tarafından anlaşılması, Allah Azze ve Celle'nin hüccetinin kullara ulaşması için bir şart mıdır yoksa o bir şart değil midir bu mesele üzerine olacak ve bu bapta, Ayeti kerimeye getireceğiz ve ulemanın sözlerini koyacağız. Bir ayetle getireceğim ve meseleyi kısa bir şekilde kapatacağım inşallah. İmam e, Araf suresi 146. ayet-i de Allah Subhanahu ve teala diyor ki سَوُصَرِّفُ عَنَا اَيَاتِ الَّذ۪ينَ fil فِي الْعَرْضِ بِالْغَيْرِ الْحَقِّ Haksız yere arzında kibirlenenlerden ayetlerimi sarf edeceğim. Şimdi o sarf etmenin ne demek olduğunu tefsir edeceğiz inşallah ve eğer her ayeti de O bütün ayetleri de görse asla ve asla iman etmez bütün deliller bütün hüccetler ne getirirsen getirip adamın bir kere oynamaya niyeti yoksa muhakkak bir bahane bulacak ve Allah azze ve celle ayeti keriminde de diyor ki ve eğer sebebiyle rüştü eğer o rüştün yolunu görse hidayetin yolunu görse la yetehuzuhu sebilen onu kendine yol edinmez. Ve iyi yarav, sebeylel sapıklık yolunu görse yettaqidu husebiyle. On da hemen kendine yol edinir. Yani hakkı gördüğünde o yola girmez. Sapıklığı görmeye dursun dünden razı hemen ona yapışı verir. Ve diyor ki veli ke bi annehum keda bu bir ayetine. Çünkü bu onların Allah'ın ayetlerinin yalanlamaları vakânu anha qafilin. Onlardan da gafil olmaları sebebiyledir diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve teala. i̇bn Kesir rahim Allah o kadar güzel sözler, o kadar veciz sözler naklediyor ki her birini okuduğumda kalbinizle nakşedeceğine Allah'ın izniyle inanıyorum. Diyor ki, Ayetlerimi onlardan sarf edeceğim. Yani onlardan çevireceğim manası diyor. Se emne'a fahmül huceci ve edilleti dâlete ala azameti ve şeri'ati ve ahkâmi. قُلُوبُ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ تَعَتِ Şüphesiz ki ben, bana itaate karşı kibirlenen, müstekbir olan, yücelen insanları benim hüccetlerimi anlamaktan men edeceğim demektir bu. Benim delillerimi anlamaktan men edeceğim hüccet, onlara ulaşsa da onlar anlamayacaklar. وَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى النَّاسِ gayril الْحَقِّ Onlar ki insanlara karşı haksız bir şekilde azgınlaşırlar. كَمَا اِسْتَكْبَرُ بِغَيْرِ حَقِّنْ اَذَلَّهُمُ <gülüyor> اللّٰهُ Onlar ne zaman bu kibre daldılar? Allah da cehaletle onları zelil etti. Allah'ın insanı zelil edişi, onu cehaletinde ve sapıklığında terk edişidir. Onu cehaletin karanlığından, vahyin ve nurun aydınlığına çıkarmayışıdır kardeşler. İbnül Kaym Rahimullah, Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'dan şu hadisi naklediyor. Bütün ruhlar yaratılmadan önce karanlığın içerisindeydiler. Hepsi zifiri karanlık. Yani o cehalet dünyaya ilk geldiğimiz halde ilimsiz oluşumuz. Ve diyor Allah nurundan serpti oruhların üzerine. Allah nurundan serpti. Kime nur isabet ettiyse Allah ona hidayet etti. Kime nur isabet ettiyse karanlık aydınlığa, zulümet nura döndü diyor İbnül Kaymrahimullah. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Ve devam ediyor. Şu ayeti getiriyor. Kem akalet aale ve qallibu afidatuhum ve basarhum kema lam yu'minu biha awla marre. seferinde iman etmedikleri gibi kalplerini nasıl çevirdiysek bakışlarını nasıl çevirdiysek biz onların kalplerini ve bakışlarını çevirdik. Feleme zağa zağa Allah kulubuhum. Ne zaman ki saptılar Allah da onların kalplerini yamulttu. Ne zaman onlar yamuldular Allah da kalplerini onların yamulttu ve qalebe adus Seleften bazıları dediler ki lamu Hey bir mal bak Sel bunu söylediler Kim bir saat ilmin zilletine boyun eğmezse kim bir saat ilmin zilleti için diz kırıp oturup Allah'ın resulleriyle gönderdiği dini talim etmek öğrenmek gibi bir zilletin altına girmezse Allah onu, Ebedi içinde kalacağı cehallet zilletin içerisine koyar dediler diyor. Kim ilme sabretmezse Allah onu cehaletle cezalandırır. Çünkü ilim gerçekten büyük sabır isteyen bir şeydir. İlim meşakkatli bir iştir. İlim en büyük sabrı gerektiren şeydir. İlim papağan gibi kitap okumak metinleri ezberlemek değildir. İlim talim ederken sabretmektir. Çünkü talimi yapan, talimi insanlara öğreten, onlara bilgiyi öğreten... Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala olduğu için ve Allah da emaneti ehline hak etmeden vermediği için ve Allah yaptığı işte acele eden olmadığı için acele eden kimseye de bu ilmi vermez. El-aceletu mineşşeytanu ve teenni Allah Acele şeytandan oturaklılık, vakar, ağırbaşlılık Allah'tan. Bu hadis birçok muhadise göre sahip bir diğer gruba göre de hasen senetli bir hadistir ama manen doğrudur bu hadis. Netice itibariyle Allah azze ve celle bu büyük emaneti o ilmin zilletine katlanan insanlara ne yapmışlar? O e, ilmin zilletine katlanan insanları cehaletin zilletinden ebedi olarak Allah azze ve celle kurtarmıştır. Ve Süfyan İbni Uyeyneden o kadar güzel sözler gene bu ayetin tefsirinden naklediyor ki, "Kale Katade, Katade söyleyecek ve ardından Süfyan da bunu söylediğini söyleyecek. Sa'emneuhum fahmi kitabi." Ben onları kitabımı anlamaktan men edeceğim. Vakaleh Sufyan ibn Ouyayne bunu diyor. Sufyan İbni Ouyayne de aynı şekilde söyledi. Allah Azze Ve Celle, Subhanahu ve Taala buna benzer birçok ayeti kerime de kafirlerin anlayamadıklarını, onların anlayan varlıklar olmadığını söylüyor. Mesela Enfal Suresi'nin 22 ve 23. ayette, Inne Sharadawabi Andallahi Sum Al Bukmu Ladin La Yaqlun. Allah katında yaratılmıştan en şerrileri görmeyen, anlamayan, işitmeyen o varlıklardır ki onlar akletmezler. Ve lev Allahu fihim khayran la esma'ahum ve لو asma'ahum latavallaw Allah hayır görseydi onlara işittirirdi. Allah onlara işittirse dahi onlar yüz çevirirlerdi diyor. Ve bu ayeti o kadar güzel Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab rahimehullah Muhfidil Mustafit fi Kufri Tarkette Hüdîr İstalesinde anlatıyor ki ve bununla beraber aynı şekilde Amr ibn Abes'ten nakla i̇mam imam Müslim'in sayinde rivayet ettiği hadisin şerinde o kadar güzel söylüyor ki diyor ki şeyhimiz Şeyh Muhammed bin Abdullah. Fellete en mel mu'minin nasipli nefsine nasihat eden Müslüman şunu bir iyice bir düşünsün. Ma fi hadal hadisi min el ibad, bu hadiste var olan ibretleri iyice düşünsün. Fe inna Allaha subhanahu ve taala yaqussu aleyna ahbarul anbiya ve etbaihim Allah peygamberlerin ve o peygamberlerin tabillerinin kıssalarını bize anlatıyor. Li yakuna lil mu'mini minel musta'hirin ibretun ta ki sonradan gelen müminlere ibretler deliller olsun diye. Feyakisu haluhu bihalihim halini o peygamberlerin ve etballerinin haline kıyas etsin diye. Ve qassa kasasul kuffar ve'l Kafirlerin ve münafıkların kıssalarını da anlattı. لِتَجْتَنِبَ وَيَجْتَنِبُ مِنْ men تَلَبَّسَ بِهَا اَيْضًا Ta ki o pisliklerden uzaklaşsın ve o pislikleri telebbüs eden, hakkı batılı birbirine sokanların pisliklerinden de aynı şekilde kaçsın. فَمِمَّا فِيهِ مِنَ الْاِيَتِبَادِ Bu hadiste diyor şu açık ibret vardır ki diyor, اَنَّ هَذَا الْاَرَابِي cahili. Bu cahili Arabi olan adam. Kim o? Amr i̇bn Abese radiyallahu anhu sonradan müslüman olan. Lemma zekere lehu enne Mekke ne zaman ki işitti Mekke'de bir adam çıkmış. Yetekellem <gülüyor> fi'd Dinde konuşuyor. Bi men yuhaliful nas. İnsanların muhalifine konuşuyor bunda. Lemyas bir <gülüyor> Adam sabredemiyor bu Arabi olan cahil olan adam sabredemiyor. Hatta rakib rahilatahu. Ta bineğine biniyor. Fa kadima Peygamberin yanına gidiyor. alim مَا عِنْدَهُ لِمَا فِي قَلْبِهِمْ مِنْ مُحَبَّتِ الدِّينِ وَالْخَيْرِ Ta ki kalbinde var olan din sevgisi, Allah sevgisi, Allah'ın dinini talim etmek gibi hayırdan olan nasipler sebebiyle. وَهَذَا فُسِّرَ بِهِ قَوْلُهُ taala. İşte bu Allah'ın ayetinin tefsir edildiği şeydir. وَلَوَ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi ayeti taburdadır diyor. Allah onda hayır gördüğü için işittirmiş, o da o hayırla kalkmış, o hayra gitmiş. Bu ayetin tefsiridir. Ey hırsan ala taallumu d-din, yani dini talim etmekteki var olan hırsı sebebiyle. Le esme'uhum, Allah onlara işittireceğim diyor ya, yani ey li efhemahum, onlara anlamayı nasip ettir, edeceğim diyor. Fe yadul, işte bu delalet eder. Alâ enne ademil fahmî fî ekzârin nâsîl yevm, Minhu ve teala. Bugün insanların çoğunun hak olan dini anlamamaları Allah'ın adaleti gereğidir. Niye? Adamın kalbinde hayırdan zerre bir şey yok. O duysa bile ondan yüz çevirecek. Allah kime götürüyor bu daveti? Kime götürüyor bu dini? Duyduğunda icabet edip kalbinde var olan din ve Allah sevgisi muhabbeti, hayırdan var olan kırıntılar sebebiyle ona tabi olacakları Allah ulaştırıyor. Limeye <gülüyor> alemu fi kulubihim min Adam el-Hirse <gülüyor> alate al din. İnsanların çoğu neden bu hal üzereler cehalet üzereler? Çünkü kalplerinde dini talim etmek gibi bir hirs böyle bir gaye yok. Feta bey yine annemin Adam el-Asbab el-Mujibat ilik oner insanim işar reddewa bi huwa Adam el-Hirse alate al din. Bu anlattıklarımız açıkça ortaya koyuyor ki insanın yaratılmışların en şerllerinden olma sebebi. Allah'ın dinini talim etmek gibi bir amacı ve gayeyi taşıma işidir. Feydeken el cahil, eğer cahil, yatlub ha da matlab, fəma özra min man idda et diyor ki, eğer cahil, bu talep etmesi gereken şeyi talep etmezse, o zaman peygamberlere tabi olduğunu iddia etmesinde onun hiç, hiçbir özür olamaz. Ve belağahu anhum ma ona ulaşana ulaşma noktasında hiçbir özrü söz konusu olamaz ve indahu meyyarudalehittalimu walayar falbidelkerasen. O adam ki talim gibi bir derdi yok, kafasını kaldırıp da bir bakmıyor kim din hakkında ne konuşuyor, kim Allah hakkında ne konuşuyor. Bir adam dönüp bakmıyorsa onun kalbinde var olan hayırsızlık, onun kalbinde var olan şer, onun kalbinde asla mevcut olmamış olan hayır sebebiyledir kardeşler ve sonunda da diyor feke ma ana Allah azze ve celle'nin dediği gibidir ma min zikrin min rabbihim muhdeth Rabbinden hiçbir zikir hiçbir hatırlatma gelmesin ki illes semiuuhu yalabun onlar onu işitir işitmez oyun eğlence edinmeye başlarlar kendilerine o şeyi lahiyatan kalpleri örtülüdür onların onların kalpleri kapalıdır onların kalpleri görmezler dolayısıyla Allah azze ve celle subhanahu ve taala bütün kullarına Resulleri göndermek, kitapları indirmek ile hücceti ikame etmiştir. Artık kim anlamadıysa kalbinde var olan şer sebebiyledir. Kim anladıysa Allah Azze ve Celle'nin kalbine koyduğu hayır sebebiyledir. Gene kendindeki güzellik sebebiyle değildir. Allah dilediğini hidayet edendir. Allah Kur'an'da Celle Celaluhu defalarla diyor ki Yehdime meyyeşâ ve yudillû meyyeşâ O dilediğine hidayet eder. Dilediğini saptır. İşte bunun adı Allah'ın kaderidir. Allah'ın gizli ilmidir. Allah dilediğini rahmetiyle cennete koyar. Allah dilediğini adaletiyle cehenneme koyar. Cennete giren ameliyle cenneti kazanmamıştır. Allah'ın rahmetiyle kazanmıştır. Cehenneme giren de elleriyle kazandığının karşılığı olarak Allah'ın adaleti gereği cehenneme girmiştir. Yoksa eğer Allah misliyle kullanın yaptıklarını kullara verseydi kullardan kimse cennete girmeye güç getiremezdi. Eğer Allah bütün kulları cehenneme doldursaydı adaletiyle doldurmuş olurdu. Şimdi burada soruyoruz o insanlara ki akılları şeriatın önüne geçiren, hevalarını şeriatın önüne geçiren, nefislerini şeriatın önüne geçiren, anne baba eş dost akraba sevgisini, arkadaş sevgisini Allah sevgisinin önüne geçiren herkese soruyoruz. Allah'tan daha muadilsiniz. Kullara hüccetin ikame olmadığını Onların bu konuda mazuretli olduğunu, Allah azze ve celle'nin onları cennete sokacağını iddia ederken Allah kitabında üç kere üstüne basa basa Allah şirki affetmez derken İnnahum yushrikun billahi fakat harrama Allahu aleyhi'l cenne şirk koşan Allah cenneti haram kılmıştı derken Allah'tan daha mı adilsiniz ki Allah'a dinini öğretiyorsunuz Kul etu allimun Allah tuallimun Allah bi Vallahu De ki Allah'a mı dinini öğretiyorsunuz? Siz mi Allah'a dinini öğreteceksiniz? Allah ki ve göklerin gaybını bilen. O yüzden Allah azze ve celle'den temennim, Allah azze ve celle'den irade ettiğim şey bizi rahmetine daldırıp cennetine koyması, bizi rahmet bize rahmetiyle muamele etmesi, bizi cehennem azabından koruması, muhafaza etmesidir. Bu ders dizilerimizle de bu bölümle beraber bitmiştir. Son dersimiz kaldı. O da alimlerin hüccet nedir? İkametü lütcenin keyfiyeti nedir noktasındaki müşkilatlı sözlerin cem edilmesi. Aslında dersimiz haftaya yeni baştan başlıyor da diyebiliriz. Konu çok uzayacak çünkü. Bu konuda önce Şeyh Muhammed bin Abdulvahab'ın İkametü lütcenin keyfiyeti, Fahmü lütcenin keyfiyeti noktasındaki sözlerini nakledeceğiz inşallah. Ardından da Şeyhül İslam İbn Teymiyye Yine hüccet ikamesi ile alakalı sözlerini cem etmeye ve neleri irade ettiğini anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresünün sözlerinin güzelliğidir. Bir kötülükte de varsa nefsin ve şeytanımdandır. Wa khrida wa ninnil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu wa la ilaha illa anta. Astafruka wa tubuilak.